Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz namazın önemi, namazın fazileti. Önce bir hadisle başlayayım inşallah. Nasıl bak sabah edeyim inşallah. Vurdu Aleyhisselam Hazretleri. Es salatu bir madü din. Namaz, dinin direği. Bu kadar üç kelime namazın ne olduğunu bizlere belirtiyor. Namaz, dinin direği. Burada bir teşbih deniyor buna. Teşbih. Yani benzetme deniyor buna. Esin tabi genelde çadırlar vardı. Oturalı Bedeviler çadırlarda çadırın ortada bir direk vardır. Ortada çadırın direk vardır. Çadırın her şeyini o direk çeker. Etrafa bağlanır. Eğer o çadırın direği olmasa çadır kurulanmaz. Peygamber bunu buna benzetiyor Aleyhisselam Hazretleri. Namaz dinimizin direği. Femen ekameha kim ki namazı ikame eder. Namazı kim ki güzelce kılarsa namazını. Tabi çadırın bütün her şeyi direğe bağlı olduğu gibi eğer direk güzel olmazsa e direk sağlam olmazsa demek ki olmuyor. Bu yüzden bu aleyhissam fekam femen ekameha kim ki namazını güzelce kılarsa fekat ekamet din o kimse dinin direğini dikmiştir. Dinin hem sağlamdır. Diğer ameller ona bağlı yani. Bir kişiye namazını ne kadar güzel kılıyorsa onun orucu da o kadar güzel olur. Zekatını da ona göre güzel verir. Hacı ona göre yapar. Her hayrı namaza bağlı bakınız. Hepsi namaza bağlı. Direkt namaz. Namaz kılmaya bir kişi Ramazan'da oruç tutabilir. Ama oruç ona göre olur. Yani namaz kılmayan orucu ona göre olur baktığında. Namaz kılmayan kişi bazı hayırda bir şey yapabilir. Ama ona göre olur böyle şey. Ona göre olur. Demek ki, yani bu hadis şerif, çok bunda incelik tarafı bu hadis-i şerifte. İncelik tarafında, namaz, bakın dinin direği, özü. Ortaya direk dikiliyor, sonra çadırın her şeyi, ona bağlı, geriliyor çadır ondan sonra. Ona bağlanıyor, işte kim ki namazını güzelce kılarsa, o kişi dinin direğini dikmiş oluyor elhamdülillah diğer her amelleri bununla bağlantılı orantı oluyor diğer amelleri de beşleri kılan kişinin konu okuması başka orucu başka hepsi başka oluyor ve <gülüyor> men kim ki Allah korusun namazı terk ederse kim ki namazı kılmazsa Allah korusun hedeme <gülüyor> hedemedin Bakınız burada kullanılan kelime önemli. Yani Peygamberimiz kullandığı burada kelime önüne bakınız. O kimse dini yıkmış. Ama burada Hedem'e. Hedem. Yani dinini nasıl ki bazı yıkım emri gelir de istina için, şubun için, kaçak şeyler için nasıl yıkarlar, bulduğu zeyre falan böyle yıkarlar. Bir var ki evinin yavaş yavaş sökülmesi, yıkılması. yani Ev sahibi yıkacak, Yine yani başka yapacak. Bu kişi bunu yavaş yavaş yavaş yavaş söker. Yapar böyle bir şey. Böyle yıkmaya bile gelir. Buna hedeme. İdam dönüyor işte buna. Allah korusun. Demek ki kim ki namazını kılmazsa, namazı hak ederse, o kişi dininin böyle özünü tamamen temelden yıkmış olur Allah korusun. yine bu peygamber selam eder. Allahu selam eder. İzâ re'tinur re'dülâ. Yâtâtul Bir kimseyi mescitlere gider görürseniz, yâtât ittiyal edilme, adet edilme. Yani bir kimse beş vakit namazını cami'de kılmaya çalışırsa, tabi imkanı varsa, bunu yapıyorsa feşhedül imanı. O kimsenin mümin olduğuna şahati yapın peygamberi. Feşhedü'l-i bil imani. O kimseye mümindir diye hakkında şahati bulununuz. Gerekirse. Ne zaman gerekirse? Şimdi İslam'da bazen bu dünyada gerekiyor muhteremdir. Dünyada gerekiyor. Mesela bir genç evlenecek geldi bir yabancı yere geldi kabileye geldi bir şeye geldi yabancı bir yere geldi orada bir kıza hanıma talip oldu edinmek istiyor peki ama acaba kim bu neyindisi bu eğer hiç namazda camda görünmüyorsa o zaman şu böyle acaba mümin mi değil mi inancı sabık mı doğru mu acaba bilinmiyor bunun gibi çok yerde bu dünyada bile bu gerekiyor böyle e, cenaze da bu gerekiyor tabi. Cenaze namazına gerekiyor bu. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatı otururken hesabında beraber bir cenaze geçti. yanlarında. Orada bulunan sahabeler acaba kim bu derleyken işten tabi tanıyan varmış. İşte filan filan kişi öldü. Bu ölmüş. O Allah rahmet eylesin. Başta onu övmeye başarlar sahabeler. Peygamber yanında. İşte şöyle iyiydi, böyle iyiydi övmeye başladılar peygamber gülümsedi onun işlerine karışmadı peygamber sonunda tek kelime söyledi vecebet vacip oldu gerekti yani başka bir zaman yine aynı otururken peygamber hesabında beraber başka bir cenaze geçti bu defa orada bulunan, kimdi bu işte filan kişi o, o mu öldü hepsi yaka silkti münafıkmış be kötü insanmış ama şöyle kötü böyle kötüydü. Yine peygamberimiz tek kelime söyledi. Vecebet. Vacip oldu, gerekti. Bunu sordu sahabeler. Ya Resulallah geçen de aynı kelimeyi kullandın o iyi kişiydi. Bunu aynı kelimeyi kullandın vecebet diye. Şeyh peygamber Aleyhisselam adetleri siz onu övünce o Allah katında iyi kişi oldu, belli oldu. Allah sizin şahitinizi kabul etti. Ona cennet vacip oldu. Hepinizi kötülediniz, sizin şahit Allah kabul etti, ona da Allah korusun, cehennem vacip oldu buyuruyor muhtemelen. Şimdi cenaze namazına biraz sorarlar mesela, nasıl biliyorsun değerliyden, ey cami, cemaate gelmeyen kişi, efendim ben iyi gideyim de, hak yok de, demeyi ki, günah gelirse iyidersen, dersen, susacaksın işte orada bari efendim. Yani namaz kımayan kişiye, evet iyidir çünkü oradaki iyilik iman bakımından alakayı olabilir belki belki bazı güzel fazilitri olabilir ama o ne gerekiyor orada, Mustafa da gerek, gerek, gerek. Mustafa taştığında iman Taş gerekiyor gereklidir kondu mu her şey bitti her şey bitti üç vakitlerin diploma olabilir şu olabilir bu olabilir her şey olabilir ama imanı yoksa bir şey yapmadılar. Bir gün birkaç tane öğrenci, üniversiteyi yeni bitirmişler, İstanbul'da bir kayı almışlar, kayakçılar beraber, Boğaz'da gezecekler bunlar. Gezerlerken başlıyorlar konuşmak, kendi öğrenciler. İşte biri fizikçi, biri tıpta, biri hukuktan, şuradan buradan böyle konuşuyorlar. Kayıkçıya bakıyorlar. Zavallı galibin biri. Türkçe'ye zor konuşuyor. Suruyorlar, sen tahsilin var mı? ya e, mevzuna yok diyor böylece. Tabi onu biraz aşağıya alıyorlar. Yukarıdan bakıyorlar, böyle gülmüşler kendisine. E, Tahsil yokmuş ama, akıllıymış o kişi. Nasıl olsa eti açıyor bunlar boğazda. Biraz sonra bir fırtına çıkıyor. Bir dalga geliyor, kayık alt üst oluyor. Neyse bunlar başlar, dalma. Soruyor bunlara kayıkçı. Yüzme biliyor musunuz? Bilmiyoruz. O zaman de dipimiz yerinize kalsın diye. Şimdi muhtemelen bakken öyle oluyor kardeşim. Yani insan kondu konduğumu diplomada yerde kalsın. Ne gerekiyor orada? Yüzme gerekiyor orada, İman gerekiyor orada. Meylamız buyuruyor bizlere Meryem suresinde namaz ilgi olarak sebebillah fehalefe min ba'dim halfun onlardan sonra onların yerine kötü bir nesil geldi. fehalefe min ba'dihim. Him burada zamir onu anlamaya geliyor. Onlar kimler? Ayetin yukarı kısımlarında bazı peygamberlerin vasıf geçiyor. Onlara biri o met ediyor peygamber Böyle bir onlardan sonra o peygamberden sonra onların yerine öyle bir kötü nesil geldi. Halef. Halef selef diyorlar. Halef onu yerine gelen kişi. Selef geçen kişi. Halef bir kişi mesela bir görevden çekildi, onu yerine geldi. Ya da nesil olarak yerine geldi. Eğer iyi bir kişi yerine gelirse, iyi nesil gelirse halef lafı fetesiyle burada deniyor. Eğer kötü nesil ya da kötü kişi yerine gelirse half, lafı burada mecburen oluyor. half deniyor. Melem burada buyuruyor, onlardan sonra onlar yerine kötü nesiller geldi kötü nesiller geldi dünyada böyle iyilik kötülük hep böyle dalga dalga devam etti hep böyle geliyor dünyada böyle dalga dalga böyle bir fırtına kopuyor esiyor bakıyorsun bazen hayırlar oluyor ya. yani manevi fırtına manevi dalga esiyor bazen iyilikler alıyorlular insan da böyle dine koşmalar koşmalar bir dini bir karnaşma, heyecan. Sonra bu yıkılıyor, yöne bir küfür dalgası geliyor bazen böylece. Hep böyle gidiyor bunlar böylece. Peki bunlar ne yaptı şimdi bunlar? Yani gelen kötü nesiller, ne yaptı bunlar? Allah-u Salat'e namazlarını zayi ettiler. Yani terkü anlamında namaz kılmadılar. Bakın muhteremler, Demek ki en büyük kötülüklerin başı, anası özü temeli, namazsızlık, namaz kılmama. Namaz kılmayana bir namaz. Yani Türkçe'mizde beynamaz derler, aslında bir namazdır. Farsça bir olumsuz yeri kullanılır. İşte bir taraf, tarafsız. Bir namaz, namazsız anlamına gelir. Türkçe'm buna beynamaz yine Türkçe'mizde. Allah korusun bir namazlık. Yani beyn Allah korusun demek ki her kötülüğün başı. E neden? E dinin direği yok. Din yıkılmış. Din yıkılmış. Din yıkılmış da efendim işte ne diyor ben namaz kıma ama işte cuma akşamı fakir şunu veririm bunu yaparım işte bazı yasını okurum bazı şunu yaparım tamam yap yap güzel ama muhteremler ama dinin direği yok ama ya Dinin direği kuş gibi selam başlar. Bir kuş gibi başlar. namazın yanında çok ama çok önemlisi başlık alır onlar böyle. Namazın sıbab yanında. Ve tebe ve bunlar şehvetlerine tabi oldular vela bir ya. Yani. Zaten insanutan namaz. Bir insan namazdan koptu mu o kişi mutlaka nefsine şeytana tabi oluyor. Namazdan kopan kişi mutlaka nefsine şeytana tabi olur. Neviz deyince tabi gaza öfke olabilir böyle. Aşırı hırs itiras olabilir. Dünya sevgisi olabilir böyle. Kin, onur, benlik olabilir. Hep bunlar nefsin duyguları bunlar. Namazsızlık dengesizlik böyle, düzensizlik böyle. Allah'tan korkma haşa böylece. Yani korkun bir gaflet. Yani evliya bunu keşke görüyor muhtemelen. Evliya bunu keşke görüyor. Allah korusun. Yani namazlı kişiler nasıl bir karanlığın zulumatta onlar berice. Halische bu Peygamberimizin hadisi. Es-sıratın nuru. Namaz nur. Yani, Namaz nur bir evli olan biri şöyle buyuruyor, ben de bu adı şerifi merak ederdim. Namaz nur. Resulullah bela buyuruyor, hak doğru. Merak ederdim diyor. Bir gün baktım diyor, bir ahbabım, yakınım, ağır hastalanmış, ölüm halinde haber getirirler diyor. Gittim diyor, baktım diyor, sekreatü mev deniyor. Artık ölüm halinde ruh çekilme başlamış. Fakat diyor, ruh, yani haletten lezi deniyor, bunun ruhun çekilmesi çok şiddetli ama diyor böyle. Yani acı ızdırab oluyor böyle diyor. Bu Allah'ın rahmeti bazı kişiye. Son günahlar burada affolmuş, sinir kefareti çünkü. Yanında bulunanlar ona kelime-i tevhide söylüyorlar, ama duyamıyor diyor böyle. Haletten lezihinde, yani ruh çekiliyor, çok şiddetli bir ızdırapta bütün damardan ruh çekilince bütün her tarafı ızdırapta, sarsıntıda artık akıl şuur yani boynuş şeklinde ızdırapa dayanamıyor buna yakınları kelime-i tevhide söylüyorlar ama bunlara duyamıyor diyor ben korktum anda diyor Eyvallah Allah korusun benim sevdiğim bir kişi bu imansınmayacak Allah korusun, korktum diyor Baktım ona da birdenbire diyor, bunun namazı nur oldu diyor onda. Namazın olmaması oldu namazı böyle bak. Birdenbire namazı, dedi, birden bire namazı bir nur oldu, bu kişinin hedronu kuşattı, bu kişinin nur içinde kaldı diyor. Her nur oldu diyor. Tabi bu kişinin nur içinde kalınca acısı gitti, ızravi gitti, karanlıklar gitti, zulümatlar gitti, hayat normalleşti. Baktım diyor, kendi kendine diyor, başladı diyor. Kelime tevhide. La ilahe illallah deme diyor. Yine başladı böyle diyor. İşte bakın Mıtrem cemaatimiz. Namaz bakın nur. Namaz dur bu şekilde. Allah bakarsın namazsız kişi karanta kalıyor, zulmatta kalıyor. Peki o kişi bunu kendi fark eder mi? Aslında kendi fark eder. Fark eder. Nasıl fark eder? Kalpten nur olmayınca kalpte zulümat. zıddı yani bir yerde gece yoksa mutlaka gündüz vardır mutlaka. Yani bunun biri mutlaka bulunacak. Üçüncüsü yok bunların böylece. Bulunacak. Kalpte nur olmayınca orada zulümat deniyor. Karanlık yani oluyor. Sadece. Ne oluyor zulmat olacak kalpte? Hiç o olduğuna kalpte huzur olmuyor. Kusur olmuyor kalpte. Kalpte zulmat olduğu mu Kalpte huzur olmaz. Kalpte manevi tat olmaz. Allah Teala'yı bile tar zevk alamaz. Kalbi içi dar olur, içi sıkıntı olur. Böyle giderse tabii zamanla buna mı dönüşebilir belki. Bu dünya azabı kişiye varır. Dini azabı çünkü her ibadetin dünyada mutlaka bir etkisi vardır beden ruhta vardır. Demek ki bir kişinin namazdan koptu mu? Tabii ne oluyor? Gaflette kalıyor. Gaflette kalıyor müslümanlar. Karanlık kaldı. Karanlık kalıyor. Namazda bir kişi, e, namaz günde 5 defa, 5 vakitte uykudan kaldırıyor sabah ezanında. Öğle işin zamanında, ikindi, akşam yası kul hatırlıyor. Beni yaratan Rabbim var o bana bir görev vermiş o beni bunun için yaratmış şimdi iş sahibi muhteremler tabi devlet olsun özel olsun iş sahibi iş veren kişi ne yapar bir eleman yanına ne yapıyor ona ne gibi eleman lazım onu alıyor o iş yapması gerekiyor ben bu işi yapmam Yapmazsan kapı açık diyor muhteremler. değil mi, muhteremler Allah bizi bu iş yaratmış ama öyle mi evden buyuruyor Allah bizi bunun için yaratmış. Ben namaz kılmam. Olabilir mi? Olmaz. Demek ki bir kişi namaz kılmadı mı, Allah'a karşı görevini yapmadığı mı, ondan ilahi nur hemen kesiliyor, kesinti oluyor. Allah karşı kişi gaflette kalıyor, gaflet. Karanlıkta kalıyor kişi. Bu defa ne yapıyor? Nefsinin etkisine giriyor kavga, gürültü, işte içki, fuşunlar bunlar böyle dünya hırsları böyle zavallı böyle koşuyor, koşuyor, koşuyor böyle. ne yaptı bilmiyor, bilinçsiz yapıyor bunlar yapıyor tabi sonunda uyanıyor ama eşişten iş geçiyor muhtemelen uyanıyor sonunda son nefes uyanıyor gerçeği görüyor ama işten geçiyor bu tabi namazsızlığın dünya cezası sonra ne hocam? var bir de bevla buyuruyor fesevfe yelikavne gayya fesevfe ileride yelikavne gayya gayya'ya atılacaklar oraya girecekler gayya nedir gayya muhteremler? cehennemden daha kötü bir yer cehennemde cehennemde Orada bir derya, deniz. Ne kadar büyük? Allah bilir muhtemelenler. Kim bilir kaç sen dünya içine sığar. O kadar muazzam, büyük bir gayya deryası var. Onun suyu o kadar sıcakmış ki, ondan çıkan buharlar kaynıyor, devamlı kaynıyor, ses çıkarıyor, gürültü yapıyor. Biliyor musun, su kaydı mı? Ses yapıyor, gürültü yapar yapar su. Düşünün ki koca bir Gaya Deryası. Kimileri kaç bin okyanusun ölçüsüne bir Gaya derse kaynıyor böyle. Hufur kaynıyor. Muazzam gürültü yapıyor böyle. Muazzam gürültü ondan da buhar çıkıyor. Buhar çıkıyor böyle. O buharlar ateşten daha çok insanı yakacak. Allah korusun işte namaz kılan celdası o Gaya deresi olacak deryası. Gaya yani azaplar amelin misliyle deniyor böyle. El ceza mis amel kuralı vardır. Her ceza kişi yaptığı işin misliyle dengil oluyor böylece. Mesela Allah korusun, Huşeba kadının hedef yerine ateşten demir sokacak böyle. Ateşten demir. Kadın Huşeba ki Allah korusun, Zabani melekleri o demiri ateşte kızdıracaklar böyle. Demirle. O demir böyle yanacak, yanacak, yanacak, yanacak demir bence. Ateşten de yanacak böylece. İşte o demirin kaderliğine sokulacak böleceğim. Yani her ceza cehennemde yaptığım amelim misliyle oluyor. Namaz kılmayan kişi dünyada. Hele Türkiye gibi bir yerde muhtemelen. Elhamdülillah her tarafta su var böyle. Her su elhamdülillah böyle. Mutsuzluk akıyor, çeşme akıyor elhamdülillah. Her de suar var. Bu kadar imkanlar varken, imkanlar varken, efendim işte zor geliyor namaz kılması. Sen senin misin ben? Sen mi seni yarattım? Ya iradesi elinde mi? Allah seni niçin yarattı? Yarattı ya. Demek ki bir memur, bir eleman işçi, alındığı işi yapması ne oluyor? Kabul ediliyor mu? E Allah kuluna bir yalık kılmazsa hiç değil kursun cehennemde gayya deryası olacak. Bir gün bir genç hanımın dayısı ölmüş. Her gün tabi ölüyor da onun da ölmüş. Allah'a maddesin. Fakat bu genç adın kadın dayısını çok severmiş hemen dayısını. E dua ediyor. Ya Rabbi ne olur dayımı rüyamda bana göster ya Rabbi. Onun için özledim ya Rabbi. E dua ediyor. Tabi gün geliyor ona Rabbim dayısını gösteriyor. Gösteriyor ama hanım çok korkuyor. Dayısını cehennemde o gayya deryasına görüyor gayyada. Yalnız başı yukarıda. Boyuna kadar gömülü suya. O gayya deryası Kayna, fokur fokur, muazzam gürültü. Kim bilir kaç bin bomban patlamasına, tabi ölçüyorum bu arada. Yani korkunç bir uğultu gürültü, muazzam buharlar. Bak dayısı, Gaya Deryasında yalnız baş yukarıda, bütün içeride bağırıyor, beret ediyor. Dayı, dayı, ne oldu sana? Ah yavrum yenim, ah namazın doksanı varmış. Onun için attı beni. Peki nasıl dayanıyorsun buna benden daha beteri var diyor. Anlayacağım da altında. Bu hiç namaz kılmazdı, o da alttan. Ben gene bazı kılardım diyor, bir başım kurtarmışım diyor. Hicam soğuk alabiliyorum böyle diyor. İşte adı cemaatimiz Allah Teala'nın adalet, adalet vardır. Adalet. Eğer yarın mahşerde beş vakit namazı da kılmayan eşit olsa, bu ne olur? Adansız yok olur ya. Dedi ki bu sefer namaz kılanlar, Ya bu namaza madem gerek yoktu, bunun burada bir faydası yoktu, neye bizi yordun dünyada Ya Rabbi derler. E, kişi sabah kalkıyor. Bazen vardı işten geliyor, yeni yatmış, tam yukarı dalıyor, ama saat çalıyor okuyor. Allah emrettiği gibi kalkıyor mu? Kalkıyor böyle işte. Kışın o kışta karda kalkıyor. İyiyemde hasta var, yaşlı var, şunda bunda var. Ne yapıyor? Günde beş vakit namazını yolda kılıyor, işinde kılıyor. İcabında e, baskıda görebiliyor. Hepsinin göğsüne gevştüyor bunları. Bu namazın böyle kılma arışıyor. Ömür boyu bu. Bir gün değil bu. E yarın mahşerde kılan kılma. Herkes tam cennete. O zaman bu nedir? Tabi adaletistik olur muhtemelen adastik olarak işte. bunun için demek ki orada ayrılacak dedi ki bir insan dünyada namaz kılmamış eh calik etmiş gafet etmiş bilmemiş neyse dünyadayken bunun telafisi mümkün mü? mümkün muhteremler Allah tarafı yürüyor İlla men tabe ancak kim tevbe eder işte Tevbe ederse. Niye tevbe ediyor? Namaz kılmadığı için. O namazı vaktinde kılmadığı için edecek. Ona edecek. O, em o vakitte emetti. Kılmadığı için tevbe edecek. Ve amene imanla tazeleyecek bakınız. Bu ayet-i kerimeye göre birçok namaz namazda imandandır diyorlar bakın Şahmesi bu şekilde be, O da bu şekilde. Allah korusun namaz kılmayanın da imanı yok diyorlar muhteremden böyle. Allah korusun böylece. Vat-ı Kerime'ye göre. Çünkü Mevlam buyuruyor İlla men tâbe Kim tövbe eder? O namazsızlığı bırakır. Namaz kılmadan pişman olur. İçi yanar. Namaza başlayacak. Mevlam bürüyor Ve amene İman da burada tazilecek, bakan böylece. Sonra ve amile salihan amelesal işleyecek. Hem meşaket namazına devam edecek, hem de kılmadığı namazını dünyada kaza edecek. Edecek. Tarımlar. Efendim tevbelerim şöyle böyle yok, yok. Tarımlar. Tevbe ettin ama kaza ödenmiyor. Hacı gittim, Arafat'a durdum. Allah ﷻ günahlarımı günahdarımı. oldu ama namaz kazası duruyor. Niye af oluyor? Namazı kazaya bırakmanın cezası af oluyor. Namaz vakti kılmak farz. Bu temel bu. Bir namaz şöyle diye mütevazı bakınız, o kadar korkuş namazsızlık Allah var göre o korkuş şey. Mesela diyelim ki bugün bir iki, iki namazını kılmadı. Akşam oldu, kılmadı. Akşamdan hemen kaza etmedi. Ne kadar bu kazayı geciktirirse hep günah üzerine biniyor. Ve günah biniyor bu şekilde. Üzerinde 3 seneli 5 seneli namazı var ama kazaya başlamıyor, kazayı kılmıyor da o geciktiriyor. Her geciktirmesinde günah da büyüyor. Hata hatamız temsilinde mesela dünyada bir bir borcu, vergi borcu, şu fabriyon var. Böyle bir şey var. Ne oluyor? Her gecikmede bize vergi borcu, zammı neyse faizi biniyor üzerine. Biniyor. Af çıkıyor bazen. Af çıkıyor ama niye af çıkıyor? Verginin aslına temin af çıkmıyor. O faizine, cidasına af çıkıyor muhtemelen Ona çıkıyor bu şekilde. İşte namazda böyle. namazda böyle bir insan hacıda gitse, Arafat'ta vafyeye dursa, hacı yüzünü sürse, Allah'a o kadar tövbe etse, namazı vaktinde kılmamanın, ertelemenin günahı af oluyor, ama ana para af olmadığı gibi namaz af olmuyor, af olmuyor. Demek ki mutlaka kişi, beş şekilde namazdan başlayacak, sonra da üzerine kazaları varsa ne kadar Hesabı güzel yapacak, onları kılmaya başlayacak. O zaman ne oluyor? Bakın muhtemelen bakın bak ne oluyor şimdi? Fernesine. Şimdi bir kişi bülü ermiş durumda. Üzer namaz, o namaz farz oldu. Kılmadı. Kılmadığı gibi, soldaki melek, o günahını, bunun soldağını yazdı. Bir namaz kılmanın sevabı ne kadar büyükse, ki artık bu ölçüye sığın o kadar büyük bir namazın sevabı, namaz kılmamanın günahı da aynı orantıda o kadar büyük. Namaz kılın, günahı muhtemelen. Bir kimse bir vakit namazı kılmadı, kılmadı namazın günahı sol defterin yazıldı. Tekrar kılmadı, tekrar kılmadı günderce. Ayrıca kılmadı, Allah korusun günde beş defa onun sol defterine Günah yazılıyor, birlikte verici. O kadar büyük. Efendim işte fakire şunu verdi, bunu verdi. Onlar devenin kılı gibi kalır mıhtarında. Bir namaz kılmamanın günahı bir deve ise yaptığı küçük hayırlar devenin kılı gibi kalır bir O kadar korkunç namazın kılmanın günahı. Bu kişiyi Allah nasip eder. gönünde uyanış nasip olur da, Allah buna bir sebep verirse uyanırsa tamam ne demek ki tevbe etti. iman tazı elhamdülillah namaza başladı kazaya başladı kalktı ne yaptı mesela niyet etti ya Rabbim üzerimde kazaya kalan en evvelki ya da en sonki sabah falan kıvını niyet ettim der böyle şey ise en evvelden başlar ise işte en sondan başlar sonra başlarım daha değil niyet ettim ya Rabbi üzerimde vaktini yetişip kılamadığım ya da üzerinde niyet ettim ya Rabbi en kısasını kolayını söyle inşallah. Niyet ettim ya Rabbim. Üzerimde kazaya kalan en sonkü mesela öyle ama farzı niyet ettim. Allahber yalnız kazada fazlar kılınır. Sünnet kılınmaz. O şırdan mahrum kal Bu kişi şimdi üzerine kazaya kalan önceki en sonkü öğlen farzı kıldı mı? Kıldı. O güne yazılmıştı bu Oradan siliniyor muhteremler. Oradan siliniyor. Bu defa sevap olarak salmutuna geçiyor. Bak muhteremler. Yani bununla bizler eğer gözümüzle şöyle bir görebilsek muhtemelen. Allah bize bunu bir göstersek keşke malumunu görebilsek kişi emir olur muhteremler. Kişi uyku yiyamaz, kazanımızı kılar. Ya muhtemelen. O an o kadar muazzam bir heyecan vereceğim. vereceğim, vereceğim. Her insan bazen birkaç vakit kaza kılar. Kalkan en soyu sabahımızın farzdan başlar. iki kaçır. Sabahımızın fazladan Kıldı mı? Kıldığı anda otomatikman böyle o günahı siliyor. Daha önemli siliyor. Aynı oranda bu defa sağımız ona, selamlı Öyle yıkıldı. Sizin yazılı muhteremden bak. Yazıldı. Tabi kişinin böyle günahları hafifledikçe o kişide hafiflemeye başlar muhteremdir. Hafiflemeye başlar eğer bir insanın günahı çoksa o kişi ağır olur işte böyle. İbadette ağır olur. İbadette ağır olur kişi. ibadette ağır olur böyle. Tekağsiz böyle. Uyuşu temel ibadeti o karşı olur. Günahlar kişi günahlar hafifler. Hatta bu kişi böyle Allah yoluna devam etse kazasına devam etse Allah yoluna devam ederse bu kişi güzel rüyalar görmeye başlar. Böyle güzel şeyler böyle yükselt dağlar, tepeli ama çok güzel böyle. Nurlu, yeşillik böyle ağaçlar, güneşlere gelme başlar. Nedir bunlar? Onun yaptığı güzel amelleri bunlar. Bu, bu kişi zamanla üzerinde kazası eksildikçe bu kişi hafif hafifler rüyasında uçma başlar rüyasında. uçma başlar. Bu i̇şte bu duruma gelen kişi ne olacak vahşerde saat köprüsünü uçup geçecek muhtemelen bakım. Geçecek böyle yani sıra geçmek için ne gerekiyor? Günahsız olma gerekiyor. Gerekiyor böyle. Günah olmayanlar uçup geçecekler. Günah var geçemiyor işte. Ağır. Ağır böyle. Adam atanıyor. Ağır düşük kalkacak. İşte adı cemaatimiz yani namazın önemini bilirmiş adı cemaat. Bunu Allah'a emrediyor Bunu Allah Bunu Allah'a emrediyor bizlere. Sonra sonra insanın, ruhunun da namaza ihtiyacı var. Nasıl ki havayı soluyoruz, su içiyoruz, gıda alıyoruz, bedenin ihtiyacı var bunlara. Aynen namazın da, ruhun da namaza ihtiyacı var. Efendim işte öyle kişi var, namaz kılıyor ama gene şöyle şöyle, neden öyle acaba? Namazını güzel kılmıyor mu? Güzel kılmıyor. Büyük gün sahabeden Hazreti bin i Abbas'a sohbetinde biri geliyor. Ya Abdullah. Ben diyor namazı kılıyorum ama işte gözümü haramdan sakınamıyorum. Ne diyor ona? Namazın daha dikkatli kıl. Peki. Biraz sonra başka biri geliyor. O da soruyor. Ya Abdullah. Ben namaz kılıyorum ama işte gıybet yapabiliyorum. Şunun herkes bir şey sayıyor böyle. Gelenler Hepsine cevap veriyor. Namazının daha güzel kıl, namazını daha güzel kıl. Bir defa cemaat de bir birer te paltlıyor. Ya Abdallah, bugün arkadaşlarımız her birisine başlı bir günah işlediğinde söylüyorlar, cevap veriyorsun. Namaz daha güzel kıl derekten. Peki bunu niye dayanıyorsun bu şey? Şelab yürüyor. Semilla ekrimiz salah ayet okuyor. İnnes salateh ilahur yani namazın güzelı kıl Kıldığı namaz kişiin fushiyate mümkün hâldan meleder koyar koyar demek ki namazımız eğer kabul oluyorsa o kişi artık böyle kötülüklere gidemez musta gidemez böyle şey. Neden namazın aldığı ruhsal feyiz var ya namazın ruhsal feyz böyle manevi feyiz alıyor. Ruh namazdan alıyor. Namaz kişiyi ruhunu doyuruyor böyle. Gıdasını alıyor. O falan o kişi nefsinin isteklerine artık boyun eğmiyor onlara. Bir adı şöyle okuyayım inşallah muhtemelen namazla ilgili. Bülün Aleyhisselam Hazretleri Likül şeyin alemin her şeyin bir alameti var. Belirtisi var. Ve alemü'l imani es-salatü. iman alameti de namazdır. Böyle peygamber buyuratalar. Şimdi aklıma bir şey geldi şu anımız teremler. Bir gün bir özel sohbette baldışı ruh koyum vardı. Bir sohbet ederken böylece peygamberimiz buyurmasına müddiydi her şeyi bir alameti var. Peygamber. Belirtisi var. Derde mesela duman, çıl, ateş vardır orada. Alameti böylece. Bir kişi de acaba imanlı var mı, yok mu? Ya yani mümin mi, değil mi? Nasıl belli olur? Alameti namaz. düşlere vuracak, vuracak. Orada bulunan biri öyle bir heyecanladı muhtemelenler. Vallahi dedi Resulullah doğru söylemişti dedi vakitlerinde böyle söylüyor bu şekilde heyecanlılım böylece tabi cemaat dikkat çekti ne oldu hayrola şöyle buyurdu ben de bir gün dedi hanımı dedi bir oğlu olmuş 12 yaşlarında bir de kızı varmış 17-18 yaşlarında bunları aldım dedi yere gidiyormuşlar uzak bir yere öyle bir yere gelmişler ki tenrah bir yer Orada gidecekler akşam yaklaşıyor diyor baktım diyor göstergeye ...benzin bitmek üzere... ...ağday bir şey istiyor... ...ben alamıyorum petrol... ...korkma başladım diyor... ...gece kalsam da kanatlar burada ertem diyor... ...berken diyor akşam olmadan... araba sefetti diyor... ...benzin bitmiş diye böyle... ...arabayı çektim kenara diyor... ...hanım, genç kızım diyor... ...olumu orada bıraktım diyor... ...aldım öyle bidonu diyor... ...yolda bir araba bekliyor... ...öyle ısız bir yer... ...araba çok geçmiyor diyor... ...ebiyesel bir kamyon gelmiş... ...bilmiş ona... ...benzin ama gitmeyiz Gitmiş de, karanlık basırmış. Akşam olmuş. Tabi hanımı, yetişkin kızı, oğlu üçü, ısıya duruyorlar ama korkuyorlar da. Orman kenarıymış. Biraz sonra bir taksi geliyor. bunlar yakın bir yere taksi yanaşıyor. İçinden beş yaktan genç çıkıyor taksiden. Şimdi bu kadınlar, kızlar muazzam korkuyorlarmış. Isı yerde, karanlık yerde bir taksi gençler çıktı oradan böylece. Eyvah! Böyle artık korkuyla heyecanla bakıyor, bakın ne olur derken bir de bakıyorlar ki genci bir ezan okuyor. Bir yerde yükse çıkıyor ezan okuyor. Hemen biri kâhmet diyor, bir imam oluyor saftun namaza başlıyorlar. Of! Hemen rahatlıyorlar. Diyor ki şimdi kadın oğluna, yavrum sen git diyor sen namaza uyunlar, onlar haber diyor. Hemen şöyle gidiyor. O da namaz kılıyormuş. O da cemaatle uyuyor. Namaz kılıyorlar. Şimdi kadın ve genç kız bu gençleri böyle namaz kılınca görünce rahatça bak. Neden? mi alameti diye bak namaz kılınca. Gidiyorlar. Şimdi o gençler bunları fark etmemişler. Sonra fark etmişler. Çocuk soruyorlar. Karışın neyse duruyorsun burada. Ne burada? Abi diyor işte benzin bitti. Bu an benzin alma gitti diyor. Onun bekliyoruz. E korkuyor musun? Korkuyoruz. O sen git, yani söyle diyor, Biz burada bekleriz, baban gelinceye kadar diyor. Sonra gideriz, muhtemelen. Onları bekliyorlar. Tabi kadın, kızlık ay emniyet olmuş oluyorlar. Namaz kıldır, cemaat namaz kıldır. Bak. Namaz kıldırlar. Tabi kolisi geliyor ama o da heyecanlanmış. Geç kaldığı için. O gelince, gerçeğe gidiyorlar. Bakın muhtemelen. Peygamberimiz'in böyle, söylediği bir mucizesi. Burada baktınız, işte gerçek canlı olarak yaşanıyor burada kardeşler. Demek ki bir kişi namaz kılıyorsa, namazda görülürse o mümindir. Mümindir böylece. Bu biraz da yabancı ülkede daha belli olur. Bir insan yabancı ülkeye gitti mi bakarsın ki herkes yabancı. Şusu bu soru böylece. Bakmış ki biri namaz kılıyor bir yerde. İstihanda kardeşi de burada. İnsan hemen seviliyor. Bu benim din karışım diye böylece. Demek ki namaz İmanın alameti imanın belirtisi namaz yoksa o zaman tehlike işlemler tehlike orada işlemeyeceğim bir gün sahabenin biri ikindi namazına meşride peygamber giderken bir kadını görüyor ev kıyafetiyle Kadının kürü dışarı kaçmış. Kadın da o anda sokak, dar sokak tenha diye kadın hemen örtümenin çocuğunu alıveriştiriyor böyle. Alıveriyor ama bu sahabe kadını ev kıyafetiyle yani başaşık kadının onu görmüş sahabe. Tabi muhtemelen sahabe imanı. Sahabe Niye imanı. benzer bunlar? Şimdi bir kişi özenerek bir elbise diktirmişken işte, bayramlı, seyir damat böyle, yani kişi özenerek elbise diktirmiş üzerine, Yaptırıp elbise böyle, çok değerli kumaştan diktirmiş. Bu bir şey ne yapar, bu elbise üzerindeyken lekeden, kirden çok mu çok sakınır, sakınır. Bazıları sakınır böyle şey. Hele hava biraz yağışlı olsa onda, geçen taştan biraz su damlasın nasıl içi gider belirşe gider işte emin olmuyor emler gerçek iban sahibi bu şekilde oluyor böylece bir insanın gerçek imanı olsan Allah bağlı olsun o kişi ufak bir haramı günahtan böyle muazzam bir böylece bu sahabe tabi kötü niyet yok dönüp bakmıyor art niyeti yok namaza giderken kadını olduğu bir görüyor ama görüyor başlıyor üzülmeye içinde. Neye benim gözlerim haram gördü. Allah bana bu gözleri bunun işi mi verdi? Yarın cennette Rabbim bana cemalini göstermezse ne olacak? Çünkü bazı evli öyle diyor, bazı evli Eğer bir kişi gözleriyle harama sürekli bakıyorsa o kişi cennette cennete girse bile cema ilahi göremeyecek. Diyor. Allah korun. Cemal o zaman mahrum koyacak diyor bu sahabe böyle çıldırıyor, aberece, ağlayarak mesleğe gidiyor. Namazı kılıyorlar tabii, hep namazda ağlıyor, hep namazda ağlıyor. Namazı mütehakim, peygamber dönü hesabına, peygamberimizin, aleyhisselamadığının, böyle bir usulü vardı muhtemelen, peygamber namazdan dönü hesabına, Peygamberin döndü cemaatına, her peygamber yok, bakar peygamber yüze bakar. Yani kimin derdi var, kimin neye var, bakıyor bunu, Ağlarken görüyor peygamberimiz. Yanlış alın. Sordu. Niye ağlıyorsun? Bir derdir mi var? Ah yarısı yandı mı? Ne oldu? Böyle böyle işte istemeden böyle bir namerem gördüm yarısı yolda Ne olacak halim? Bakın. Hemen anında Cebrahissalem geldi. Cebrahissalem geldi. Sevgili Allah. hasenat Yüzü ibn-i geldi böyle. İnnel hasenat hasenat Hasenenin çoğu, Hasene güzel ameller, ibadetler. Yüz-i Hibn-i Seyyiat. Bunlar günahları gidiyorlar. Günah savar. Peygamberimiz gülümsi de hemen buna. yarısı Resulallah bir müjde mi var? Evet. Evet hesabım. Bütün tabi sahabeler dikkat kesilmişler. Evet. Cebrahselen geldi. Bu ayet getirdi böylece. Haseneler, yapılan ibadetler Kötülüyor, götürüyorlar böylece. Götürüyorlar. Buyurdu ona, bu kıldığın ikindi namazı hürmetine, o günahın hiç yazılmadı, silinle gitti. Mahvoldu, yok, kamalık işte benim. İşte, namazın bir özelliği de bu var, bak, bu terimler. Yani namazın sevabının dışında, işte, namazın bir de yan sevapları var, faydaları var namazın böylece. Bir de ne bu? Bir kişi namazını güzel kılarsa, ne kadar güzel kılarsa, o kadar şey yanlış siliyor. Bak. Ne kadar çok güzel kıları da o da var. Yazı yazılmış. Kuşun kalemi olsun, bende yazılmış bu şekilde. Yanlış yazıldı. Başka kağıdımız da yok. Şimdi gerekti? Elimizde bir silgi var ama abi silgi silmiyor bunu. Ne yapmam gerekiyor? Tekrar tekrar tekrar şapma şey gerekiyor derler. Gerekiyor. Eğer silgimiz güzel, kaliteli silgi olsa hemen siliver vermezler. İşte namaz da namazla da günahları gideriyor ama namazımız ne kadar güzel olsa o kadar günahı gideriyor musun sen bak günah gideriyor ben yine bir kişi namaz kılmak niyetiyle abdestini aldı. Abdestini aldı. Erkekler mesela cami gidecek, cemaate gidecek. Abdestini aldı namaz kılmak niyetiyle Cami gitmek niyetiyle evinden iş yerinden çıktığı anda o kişinin namaza olarak kabul ediliyor Allah katında. O kişi adın kişi Haç da bu şekilde. Bir insan haç niyetiyle çıktığı anda evine çıkışında kişi artık haçlı sayılıyor Muhterem Beyliğe. gibi tabi onlar nadir olur, onlar sertlik olur ama namaz her gün süreç yaşandığı için namaz tabi daha önemli oluyor. Demek ki bir kişi evinde abdestini aldı. Namaz kılmak niyetiyle mescide cami etmek çıktı. Yalnız şu var. Evinden çıkışında önce bir kahve oraya bir çay içeyim. Önce şu oraya birkaç laf edeyim. Niyeti o ise oraya kadar emri koşa gitti. Arkadaşlar. Günah girmiyor tamam. Hakkı var. Çay içebilir bak Kahve de tabii tabi. Günahı koşa gidebilir böylece. Yalnız Evinden çıkışında direkt niyeti camiye meşri ise hemen o anda bugün siz mescidiymiş, camideymiş, namazdaymış gibi o hakem hüküme başlıyor buna başlıyor bence. Başlıyor. Nasıl başlıyor? Her adımında bir hasene. Onu sevap bak. Bir adım attı. İki bunu gözüyorlar. iki menabını gözlüyorlar melekler bir adımı attı. Hemen on sevap yazıyor böyle Ne kadar büyük bilmiyoruz böyle Soldaki de bir gün sihirli yok denler. Her adı on Ta camiye işte girinceye kadar camiye girdi. Bu defa cami için de sevap daha katlanıyor bu sefer. Katlanıyor camide. Camiye girdi. Daha ezana camiye mesela vakit var da. Erken geldi camiye oturdu. Hiçbir şey okumasa Camide bir kuran varsa yoksa bile kişi camide otursa bile oturup namazı beklerken namaz kılmak için sabırsızma başı mı Bir gün Hazım Ömer Hazreti Halife iken yazlı namazdan yani toplamış sahabeler Hazım onlara bazı namazda bulunuyor Hazım Ömer Halife kendisi biraz yazdı, az gecikmiş vakit tabii gecikiyor bir yaz namazı, biraz da kışın gecikiyor de. Cemaatten bir uyarıyor. Ya emr müminin ezan okudu epey, biraz bir ezan okudu. Çünkü o zaman biraz okumuyordu ezanı. Yani ezan oldu. E, Nasihi kılalım mı? Namazı kılalım mı? Hazinemize bakın Şöyle buyuruyor. Biz namazda değil miyiz ben Biz namazda değil miyiz ya bakınız? Aslında demek ki 50 dakika geçse bile, geçse bile bu cami oturun, lehine bu, yararına bu demek Namazı bekliyoruz, biz namaza değil miyiz diyor. Yani namazdaki gibi şahitli seyahat yazılıyor. Namazı bekliyoruz bu şekilde, ama değil mi bu muhtemelenler? Bakınız azı cemaatimiz, yani bunun bir namazın bu kadar seyahatları var, muazzam yararları var namazın böyle. Bedenimize, sağlığımıza, ruhumuza, gönlümüze, kalbimize, her şey bu kadar muazzam faydası var namazımızın. Namaz vakti gelince hazır bir şey diyormuş Hazreti Bekir haliseyken. Cemaat kalkınız. Ateşi söndürelim diyormuş. Kalkın cemaat. Ateşi söndürelim diyormuş. Hangi ateşi cehennemi söndürelim yani böyle diye. Yani namaz kılalım sevap artsın, durumumuz artsın da ateşi söndürelim buyuruyor muhteremler. Buyuruyor. Şimdi adı cemaatimiz beş vakit namazını kılan bir kişi beşer olma hasebiyle başta günahlarından dolayı cehenneme atılsa bile onun secde ettiği mahalleri yanmayacak cehennemde bakınız. Ateş onu yıkamayacak. Beşerî kuluyor kişi. Namazını kılıyor. Ama o nefsi uyumuş da kavga etmiyor, vurmuyor, kırmıyor, Yalan neyse mesela bir günah işlemiş. Cenneme girdi, yanacak. Cehennem ateşi onun secdeyedini yakamıyor. Yüz yanmıyor bakamadı. Yüzü yanmıyor böyle. Eller yanmıyor. Bir şey kadar yanmıyor böylece. Diz, ayakları yanmayacak bu şekilde böyle. Yanmayacak. Diğer insanlar yani namazsız kişi ne kadar iyiliği, şüsübüsü olsa bile onlar daha cennete girişinde önce ona yüz yanacak. İlk baştan böyle. Yüzü haşlanacak. Haşlanacak. Allah'a korusun böyle bilhassa böyle altı tane ki deriler böyle tamamen girecek. Kişinin böyle dişi sırtacak benim Tanrı. Yani korkunç har olacak böyle şey. Tabii sonra kişinin bütün yüzü yanacak. Yani kömür gibi kemik İskelet olacak böyle şey. Bazen görürüz tabi böyle eski mezarlarda muhteremler kişi tabi hep çürüyeceğiz. O da çürümüş. çürümüş. Bazen bakıyoruz mesela mezarda bir kafatası çıkıyor böyle. Kafatası böyle. Tabi işte dışarı daha sağlam olurdu. Bakıyoruz ki kafatası dışarıya duruyor böylece. Şey. Ama korkunç değil mi böyle? Allah korusun bakınız işte de insan böyle olacak muhterem yeri yanacak, yeri yanacak böyle distriyatacak, kalacak. Ancak bir kişi peş namazını kılıyorsa, o kişinin secde ettiği yerlerine ateş orada yakamayacak. Yakamayacak bir parlayıcı. Namazın önemi var bu şekilde bir parlayıcı. Ayrıca muhteremler Peygamber'in bu aleyhissam adetleri, essalatı miracil müminin. Namaz Müminlerin Mi'racı, Miraç. Ne demek Miraç? Ruhani yükseliş, ruhan, ruha yükseliş. Beden değil. Ruha yükseliş bir kişi namaza başladığı anda, başladığı anda o kişinin ruhu manevi alanda yükselmeye başlıyor o Sen başlıyor. Namaza biliyorsunuz mutlaka okunan bir sure var. Fatih Şerif. Dört mezhebe göre böyle, bütün müşriyetlere göre okuması şart, farz veya vacip, iki rivayet var yakında yani böyle, mutlaka okunup Fatih'e okunuyorum. Ne var Fatihada? Yedi ayet-i kerime var, yedi ayet-i kerime var. Bir insan namaza güzel giriş yapabilse, yani namaza giriş önemli muhtemelenize. Şey. Yani namaza giriş çok amaçlı, önemli. Bütün mesele bunda, namaza girişte. Bunun için allah Teala bizlere namazla girmeden önce ön şartlar lan bizlere. Ön şartlar var namaza girişten önce. İnsan işine uğraşı, güne uğraşıyor, uğraşıyor kalkmış, uykulu gözlerim şeyli, Allah-u olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ne olacak? Eğer tuvalet ihtiyacı varsa tuvalete gidecek. İstibrağı. Hakkında tam temizlenecek. Sonra abdestini alacak bir trender. Sonra üstü başlı neydi birin kan gibi alkolü bir şey varsa onlar yıkıyor, temizleyecek. Sonra ne yapacak? Vakit, randevu. Allah verdiği randevu var vereceğim. Bekliyoruz. İlahi randevu. Her yöreye Allah başka randevu veriyor. Böyle. Her yöreye veriyor. Yöreye değişiyor vereceğim. Yani sürekli randevu var cemaat halinde vereceğim. Sonra o vakit bekleniyor vereceğim. Kul abdestini almış, hazını yapmış. Bu namazın vaktinin bekleme... Kulun ruhsu açıdan olgunlaşma dönemi. Oraya geçiş dönemi. Yani biraz sonra Allah huzuruna varacağım. Allah Rabbül Alemin. O Allah her şeyi görüyor, biliyor. Mülkü Maliki Mevlam. O huzuruna varacağım. Ev bağlayacağım bana, kulu yatacağım bana. Randevu bekleniyor ran bildiren bil inlanıyor e zaman okuuyor böyle. Allahu ekber Allah'u ekber en büyük Allah'tır hepsi bırak kuldaabi ne yapıyor namaza geliyor yine hemen girmiyor namaza ne gerekiyor niyet etmek. niyet farz de mecburi böyle nyete kalbe yapmak farz ama Dille, sünnet. niyete kalbe yapacak kalben yani kalben ne yapacağını bilecek onu kalben geçirecek niyet ettim ya Rabbi senin rızan için senin razı olmanın için ya Rabbi senin beğenmen kabul etmen için ya Rabbi niyet ettim işte cuma namazının sünnetini kılmaya ya Rabbi bir daha var yani. sonra ne oluyor tekbir tekbir Beni kaldırılıyor nedir bu dünya halkı atılıyor her şey arkı atılıyor dünyaya taşınmıyor. Zaten aslında niyet, bir duvar muhterem der. Namazla dünya arasında bir duvar, niyet duvar işte. Kişinin abiyi araya duvar çekiyor niyetiyle. Niyet ettim ya Rabbi, sen şimdi namaz kılacağım ya Rabbi. Kendimi sana vahfettim ya Rabbi. Dünya terk etti, duvara çıktı araya. Sonra tekbir geliyor şimdi. Allahu Ekber, en büyük Allah'tır. Ancak O büyük olan, ona masif büyüklük Allah huzurunda soykul yapıyor? elini bağlıyor el salınırsa mügafet oluyor böyle boşluk oluyor böylece topalıyor böylece sol el altta sağ el üzerinde yani sağ hakkı temsil ediyor, ruh temsil ediyor sol batıl temsil ediyor nefs temsil ediyor, ruh bedene üstün geliyor böylece el bağlanıyor, kul kıbleye dönüyor, emi Allah'tır diyor, aldan huzurunda doğru çekti Dünya bıraktı artık. Hepsini terk etti. Neden? En büyük Allah diyor Adı cemaatimiz. Ele bilebilse bakın. İlek daha fazla. Bilebilsek. Yalnız buraya kadar olan girişi bilebilsek. bunu önemli bilebilsek. Emin olun bize dünyayı verseler. Yani şu bütün dünyayı senin deseler. Aman bu sahibi verseler Vermeyi muhtemelen. Vermeyi muhtemelen. Yani ikli hareket namazının sevabı on binler dünyaya değmez de muhtemeler. Hazır cemaatimiz inşallah teala birazdan namaza böyle güzel girmeye çalışalım inşallah. Lillahi Fatiha.